Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Evet bildiğimiz ekonominin sonunda Fikret Adaman yok. Bugün Bengi telefonla bağlanıyoruz Kanada'dan ama ikide konuğumuz var. Her zaman bir süreden beri konuşmaya çalıştığımız önemli bir konu kooperatifler. Özellikle gıda kooperatifleri. Şimdi de Beşiktaş Gıda Kooperatifinden Cansu Başkaya ve Mert Tokur'la görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Günaydın Bengi. Günaydın. Merhabalar. Merhaba Bengi. Günaydın. Evet topu sana bırakalım. Sen oradan yönet programı. Tamam peki. E, topu bana bırakın. E, bugün e, Beşiktaş Kooperatifi girişimi diye geçiyor o ama. Bilmiyorum. Evet kooperatif girişimi. E, soracağız. E, girişim e, ne alemde diye. Beşiktaş Kooperatifi girişiminden. Daha önce e, programda e, tüketici kooperatifi... Ee, olan ve özellikle gıda kooperatisi az önce Ömer abinin söylediği gibi gıda konusunda eyleyen tüketici kooperatiflerinden konuklarımız olmuştu. Bu e, son birkaç hafta içinde de oldu. Daha önce de olmuştu. İşte, bir kopu ağırlamıştık. Kadıköy kooperatifini ağırlamıştık. E, farklı vesilelerle. Zülçülü ağırlamıştık. Gıda e, kooperatifleri, e, gıda toplulukları çalıştığından e, haberler aktarmıştık. E, şimdi bunun da ...bir kooperatif Hı. girişimini... ...ben arkadaşları, Can ve Mert'i... E, ...konuk etmek istedik. Hem e, hayırlı olsun demeye hem de... ...naflar, ne netler, saygı vermek için... E, ...çağırdık. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Ben e, biraz... ...onları anlatacak. Yani, top bende ama aslında top onlarda. E, tamam, Hoş geldiniz. Açık Radyo'nun yöneticisi o. olarak. <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> teşekkürler. E, biz... ...tabii henüz bir girişimiz... ...yani taze bir topluluğuz... Ee, ...ve işe... ...aslında basit tüketiciler olarak... ...başladık yani... E, ...işte Temmuz ayında... ...biz daha önceden... ...bu bahsettiğimiz kooperatiflerle iletişimimiz vardı... ...işte ne bileyim... ...bir şey alacağımızda... Kadıköy Kooperatifinden alırdık... ...işte BİKOP'tan alırdık ürünlerimizi... Ee, ...Beşiktaş'ta birbirini tanıyan insanlar olarak... E, neden biz böyle bir şey yapmayalım dedik ee, ve aslında Temmuz ayı gibi daha bir tanıdığımız insanlarla diyelim hani e, toplantı yapmaya başladık yani buluşmaya böyle bir fikir gelişti e, Temmuz ayından beri e, küçük bir insan topluluğu olarak yani aslında küçük dediğim 10 kişi falan varız da vardık o, 15 yani. Olduk, tam, tam. Evet. Ee, küçük bir insan topluluğu olarak bir araya geldik ee, ve ne yaparız ne ederiz bu konuda özellikle e, diğer kooperatiflerden çok da yardım gördük yani zaten model olarak kendimiz onları aldık ve e, öyle bir yola çıktık ve yakın zamanda da bir artık açık toplantı yani artık bir açılma toplantısı yaptık e, birkaç hafta önce Böylece aslında bir kooperatif girişimini e, kurmuş gibi olduk. Yani bir, henüz bir girişim olarak tabi. E, deneme amaçlı daha önce bir sıfırıncı paket dediğimiz bizim bir paket yaptık. Sadece eş osya dağıtmak için. Yani aslında bunları e, şundan anlatıyorum. Çok küçük adımlarla girmeyi tercih ettik. Yani büyük adımlar atmaktansa neyi yapıp edebileceğimizi görerek hı hı. yola başlamayı tercih ettik. Ve öyle devam ettik. Ee, ve en sonunda ya bunun gecikmesinin sebebi de biraz mekan, mekan sıkıntısı oldu açıkçası ee, mekan bulmakta yani toplantı mekanı bulmak filan da bunlar da kolay işler değil aslında tabi işin bir angaryası da oluyor ee, öylece e, kooperatif girişimine açık bir toplantı yaptık çok da ilgi olduğunu düşünüyorum ee, buraya çağırmamız da tabi bunun bir göstergesi ayrıca tabi bu daha önceki kooperatiflerin birikimiyle de ...olan bir şey evet. hani yani... E, ...devlerin omzundaki cüce gibi... ...diyelim hani şey yani... ...daha çok büyük bir birikim <gülüyor> var... ...bu da hani hem bir görmemizi sağlıyor... ...bizim için de iyi oluyor tabii. Ama oldukça da... ...heyecan verici bir şey olsa gerek. Yeni başlayan ve... Çok fazla, insan, ...çok fazla insan olmasa bile benim... ...etrafımda gördüğüm insanın bu fikirle beraber... ...harekete geçip ama bir şekilde... ...düşünüp devamını getirememesi gibi... ...durumlar oluyordu. En fazla merak ettiğim... ...konulardan bir tanesi de şu... ...söyledim mekan bulma üzerinden bu konunun... ...nasıl olduğunu aslında biraz ama... İlk başta böyle bir şeyi pratik hale getirmek yani bu düşünceyi pratik hale getirirken ki karşılaşılan zorluklar neler? Belki de bu zorluklardan e, zorlukları alt etmenin yolları neler? Onlardan bahsetmek istersiniz? Aynen, aynen onu söyleyecektim ben de. Can. E, onu da Cansu e. belki anlatır. Bize. Şimdi öncelikle evet. günlük <gülüyor> esasına dayanan bir şey ve e, her hepimiz çalışan insanlarız. E, hepimiz işte 9-6, 8-5 her neyse belki. Daha sonraları da çalışan insanları da bir şekilde buraya emek vermek zorundayız. Her pazartesi bizim yedi buçukta toplantılarımız oluyor. İlk toplantımızda pazartesi olarak başlamıştık. Hani o şekilde devam ettirelim bu düzene girsin dedik. Ee, ama işte Mert'in de söylediği gibi mekan sıkıntısı çok büyük bir mesele. Ee, i̇lk önce kafelerde toplanıyorduk. İşte yedi sekiz kişiyken bir problem değildi ama on beş kişi toplantıya geldiği zaman... Hiçbir kafa bizi kabul etmiyor. Neden? <gülüyor> yani o kadar yeterli olanı olmuyor. Bir şekilde işte konuşurken örgütlenme, işte kooperatif, işte siyasi bilmem ne tehlikeli, tehlikeli <gülüyor> Kelimeler <bizi>. geliyor evet. <gülüyor> Biz de oradan teşekkür edelim aslında. Son 3-4 toplantıdır. Puffin Hostel bu Beşiktaş'ta Kahvaltıcılar Sokağı'nda onların terasını evet. kullanıyoruz, teras katını. Ee, çok güzel yerleri de var. Hem iyi içebiliyoruz. Hopadan çayımız da var. Onu da içiyoruz evet, <gülüyor> burdan onun da reklamını iyi. yapalım. Tabii ki. Evet, oradayız. <gülüyor> ee, onun dışında e, tabii gönüllülük dediğim için hani bu inisiyatif almak ve bunu devam ettirebilmek çok önemli. Onun da gerçekten bu yola baş koyabilecek insanları bulmak çok önemli belki de. Biz açıldıktan sonra, açık toplantımızı yaptıktan sonra da bu heveste olan insanlar katılmaya başladı ve bunu görmek hani evet büyüyoruz ve yapabileceğiz diye bildik kendi içimizde. Sanırım o zorlukları atlatıyoruz aslında kooperatif için. Biraz evet, gelişmemiz bengin, için. Bengi'nin e, defaatle önemli üzerinde hı hı. durduğu kavram yani hem teorik bir çok... E, geçmişi önemli bir tarihi olan bir şey ama pratikte yenilenerek her gün biraz daha kendini yenileyerek gelişmesi de çok önemli bir konu. O yüzden bize de çok ilginç geliyor bütün bunları konuşmak yani radyoda da. Evet aslında yani ben de tam Atamda i̇şte biraz kafamda e, bu işlerin teorisi ben e, bahsedecektim. Birazcık da hani benim de cırtık içindeki deneyimin biraz da burada hep yani programda hep ağırladığımız, konuştuğumuz deneyimlerden gelen ilk adım en zoru. Yani çok daha yalnız ve bu işi nasıl yapacağız normal işte herkesin çalıştığından bahsettim Cansu. Hı hı. Bir şekilde e, az çok oturulmuş ve yani çok fazla değiştiremediğimiz bir hayat ritmi var. İşte çalıştığımız işler, yaptığımız başka şeyler onu biraz dikte ediyor. Onun arasında bunu buna vakit bulmak, o gönüllülük işi. Aslında çok ciddi bir emek olan o gönüllülük işini nasıl yapacağız bu hayatın içinde şeyleri. Ama e, o adım attıktan sonra bir süre sonrasında zaten e, kooperatif iş yapmak, beraber iş yapmak, e, ortak bir şeye kafa yormak ve e, var dışında alternatif bir şey hayata geçirmenin büyük bir hazlı var. Yani çok evet. büyük yorgunluğu olmasına rağmen çok büyük bir hazlı da var. Ve herkese çok iyi geliyor o. Evet. Yani onu keşfedebildiğimiz noktada yani ve onu sürtürebildiğimiz noktada o kendi kendini üreten bir hale geliyor zaten. Evet yani burada empatinin birbirine dokunuyor olmanın çok önemli bir rolü var. Ben de bu arada bir ufak başka soru sormak istiyorum. Ee, özellikle bu son zamanlarda yaptığımız açık da bu kooperatif girişimlerinden Bahs konuşurken hep dikkatimi çeken şey çok genç yaşta insanların bu işin içinde olduğu. Bu doğru mu bu gözlemim ve doğruysa neden böyle niye, niye tecrübeli eski sendikacı, <gülüyor> kooperatifçi dostlarımız niye yok bu işin içinde? İkili bir soru yani yani aslında onlar Hı. dışarıdan var onlardan destek alıyoruz özellikle Abdullah Aysu işte Ali Ünüvar vardı de kendi tek başı bir kooperatif <gülüyor> Ali abimizde <gülüyor> e, onlardan hani hep yani dirsek temasındayız hani onların işte Ay, Abdullah Aysu'nun kitabını okuduk eğitim çalışmalarımızı hani onlardan çok faydalandık ama neden genç bilmiyorum herhalde Hayır, <gülüyor> bu, bu, bu <gülüyor> bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı o da var ha, genç ona, olması ben, e, büyük bir Bence avantaj olarak avantaj. görüyorum ama yani de bu soru sorulmadı. Şikayet da. etmiyoruz çok fazla yorulmaktan belki de. Ya bana birazcık açıkçası şöyle geliyor. Ee, belki bir önceki e, neslin e, yani hani sözüm meclisten dışarı ama e, <gülüyor> yani kooperatiflik kooperatifçilik ya da yani bu daha ziyade mesela bizim e, kısa alanda yaptığımız çalışmalarda da akademik çalışmalarda yani niye kooperatifleşmiyorsunuz e, işte, kooperatif kursunuz daha iyi olmaz mı falan gibi çalışmalarda karşımıza çıkan bir meseleydi. Çok kötü bir e, mesela, çok birçok yerde kötü bir deneyim var kooperatiflikle ilgili. İşte bir kooperatif kurulmuş, ondan sonra batmış ya da işte orada bir takım e, yani pavgalar çıkmış kişiler olmuş falan ve e, ya o yüzden böyle kooperatif işi yürümez gibi bir e, algı ve bir şey var, e, bellek var ya da kooperatif çok böyle ideolojik bir şey olarak yani hani kısmen <gülüyor> doğru belki ama ya yok o, politik, o çok politik bir iş çok ideolojik bir iş biz o işe girmeyiz falan gibi bir var. Belki hani o daha genç nesilde öyle bir algı ya da öyle bir kötü bellek, kötü deneyim belleği de olmadığı için ve çok daha böyle hani hakikaten bir ihtiyaca çok daha temas ettiğini bütün o bellekten ayrı görebildiği için daha genç nesil biraz daha şey olabilir. Evet, Çok önemli bence evet. bu tespitte. Yani benim gibi özellikle yeşil, pek genç sayılmayacak <gülüyor> bir kuşan özellikle şey mesela bu yazlık evler kooperatif deyince sadece <gülüyor> Yalnızlık evler şey, gelirdi, evet. deneyini evet. vardı ve çok bıktırıcı ve yorucu bir deneydi. Şimdi bambaşka bir hareketten bahsediyorum. Evet, ben mi? tekrardan konuya dönmek için şeyi sormak istiyorum. Ya, e, sadece paketlenmiş bir şekilde gelen gıdalardan ibaret mi olmayacaktır diye düşünüyorum bu durum. Yani e, üreticinin paketleyip gönderdiği, işte aracının ortadan kaldırıldığını biliyoruz daha önceki deneyimler sayesinde. Farklı çalışmalara da yani farklı birlikteliklerde de imza atılabilecek bir alan yaratılabilecek mi? Bununla alakalı projeler var mı? Üreticiler ve tüketiciler bir araya gelebilecek ve farklı konuların sadece gıda tüketiminden değil o tüketimin sorgulandığı bir alan yaratılmaya çalışılacak mı diye merak ettim ben. Hmm, açıkçası bunlar konuştuğumuz konular yani hani öyle yani ee... başka neler yapabiliriz? bir ee, Şu anda paket yapıyoruz sadece evet. ama hatta onu da yani yeni yeni oturtuyoruz. Ee, şu anda gücümüz, başta dediğim gibi gücümüz dahilinde hareket etmek öncelikle hedefimiz. Yani gerçekleştiremeyeceğimiz ya da zorlanacağımız bir şey önümüze koymamaya hedefliyoruz. Ama tabii ki uzun vadede neler yapılabileceği konusunu konuşuyoruz. Bu konuda yani bu arada söyleyeyim pazartesileri. Cansu'nun e, dediği gibi işte Pafinostel'de toplanıyoruz. Her pazartesi 7.30'da. Hani bunları konuştuğumuz yerler orası biraz. Evet. Hani şimdi biz burada ikimiz hani bir genel bir yönelim yok. Hı hı. Ama konuştuğumuz bir konu var. Daha büyük seçenekler bile işte bu e, çalışdayı olmuştu bildiğiniz gibi. Hani, Boğaziçi o, Üniversitesi'ndeki. E, evet. Gibi. Hani daha büyük zaten e, diğer kooperatifler ortaklaşabilir mi? Daha büyük şeyler gerçekleştirebilir mi? Tabi bunlar hani kendi adıma söyleyeyim. uzun vadede de önümüze koymamız gereken hedefler belki ama hı hı. uzun vadede. Şimdi biz hani daha Hedefimiz Beşiktaş'ta kısıtlı şu anda. Hı. Beşiktaş'a, Beşiktaşlılara, Beşiktaş'ta oturan insanlar olarak komşularımıza ürünler ulaştırabilmek. ulaştıra yani yani daha ilk adım olarak ilk adım olarak ama uzun vadede hani bunları da konuşmak gerekecek. Bir de ürünleri. Ben e... ha, pardon can, sen devam et. Tamam. E, yani şu sıfırıncı paket diye de, o paketi uygulamamızdan kısaca ondan da bahsedelim aslında hani biraz soruyla da belki Hı -hı. bağlantılı olabilir. E, ürünleri tek tek ee, tüketicilere iletemiyoruz. Çünkü yani bir lojistik sıkıntımız var. Ee, hepimiz çalıştığımız için onun işte kargodan alınması ya da işte çalışan birinin eve gelmesi hani onu alıp sonra tekrar işe dönmesi gibi böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ve bunu ürün bazlı yaparsak hani işin içinden çıkılamaz bir hale geliyor. O yüzden hani paket yapalım ama paketlerin içindeki ürünler de hani üreticiden ...paketli olarak gelsin, işte e, ambalajlı olarak gelsin. Eğer işte nane ise tartılsın, işte ona göre bağlansın, getirilsin. Zeytinyağı ise, işte bu onları da çok öğrenmiştik. Yani cam şişede mi gelmeli, işte plastikte mi yoksa o bir litrelik getiriyor... ...biz onları bölecek miyiz gibi. Bu, o süreçte bayağı çalışmıştık. Yani biz dedik işte teneke gelsin. Madem bunun raconu bu, işte bir, bir litrelik tenekede gelsin. İşte biz ayırmayalım, direkt onları pıt pıt paketlerin içerisine koyalım gibi... O yüzden hani tek tek üründen ziyade ambalajlı üreticinin her şeyi yapıp bize toplu bir şekilde gönderip biz onları hani elimizde olan o paketlere dağıtma usulüyle yapacağız. Yani demo paketten sonra şimdi birinci paket uygulaması daha açık bir şekilde dağıtacağımız uygulamada da o şekilde olacak. Hani kendimiz ekstra bir işte tartalım hassas kantarımız var şuradan bunları şey yapalım gibi bir durum yok maalesef. Sen bir şey mi söyleyecektin ee, canım? Yok. E, ha, ben, ben, ben, ben, ben ben bir şey söyleyecektim. Ee, biraz bu mekan meselesiyle ilgili, yani mekanın sıkıntı olduğundan dan bahsedeceğim başında. Ee, ama mekan aslında yani sadece toplantı yapmak için değil, hani bir, bu böyle bir gizimin e, beraber iş yapma ve işte canım da az önce söylediği yani sadece gıda dağıtımı... Ee, ve yani ne bileyim başka tür bir kapsamallığın dışına çıkıp hani başka tartışmaları yapmak biraz daha farklı bir şey. Yani, ekonomi'yi nasıl sahil ediyoruz, hayatını nasıl sahil ediyoruz tartışmalarının gidebilmesi aslında mekana çok bağlı. Yani Hı. duran ve yani burası bizim mekanımız ve karşılaşmaların orada olabileceği. İşte, üreticiyle tüketicinin yan yana gelebileceği. Biz yani tüketi, tüketmek ne demek, tüketim ne demek. Ee, bu tür konuların konuşulabileceği işte falan gibi şeylerin daha derinden ve e, kök solabilmesi için e, bir mekanın olması sadece toplantı için değil işte hakikaten bu karşılaşmalar için e, sabit bir mekanın olması çok şey değiştiriyor. O yüzden evet. e, yani bunu da eminim siz de konuşmuşsunuzdur diyerek böyle bir pas Ya şöyle bir şey oluyor aslında Tabii bu işlerde şöyle bir handikabı var. Böyle çok Genel, genel bir şey konuşacağız diye giriyorsun ama pratik sorunlar öyle dayatıyor ki kendine. Yani mesela daha çok konuştuğumuz konu şu oldu. Gelen paketleri nereye koyacağız? Yani <gülüyor> <Evet>. hani bunlar <gülüyor> öyle bir şey yapıyor ki hani tabii insanın hakkında hep zaten çok daha büyük bir hedefe gidip gitgide hani paketi nereye koyacağız sorusuna nihayetinde gelmiş oluyorsun ya da bunlar bozulur mu, bozulmaz mı, onu nereye, bunu nasıl yapacağız filan. Hani Mesela mekan deyince ne yazık ki aklıma gelen ilk soru da bu oluyor. Tabii ki geniş vadede şunları da hiç göz ardı etmiyoruz. Yani ne bileyim az çok bir, bir mesela okuma çalışmaları. Cansu'nun dediği gibi hani bir ne yaptığımızı öğrenelim diye bir kendi içimizde bir okuma yapıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Bu bilginin birikmesi hani şu mesela işte komisyonlar oluşturduk şimdi bir takım kendi içimizde. Bunların içinde bilgi arşiv eğitim filan hani kendi içimizde bir metinleri çıkarıp bunlar üzerine tartışabilecek ve ortaklaştırabilecek hani bir şeyler de yapmak istiyoruz. Böyle bir kamusallık gerekiyor tabi bunu mekanda da somutlaştırmak ayrıca bir fayda sunacaktır. Ama hani böyle bir kamu, kamusallık gerçekten gerekiyor hani o yönde de adımlar atmaya çalışıyoruz. İde kooperatifimizi biz hani kooperatif girişimini kurarken şöyle dedik iki ayaklı olalım çünkü biz de bu yola başlarken aslında hep dışarıda ezbere kullandığımız bir takım kelimeler var ya da duyduğumuz işte GDO, organik tarım işte Hı. aman organik pazar vesaire. Hani işin içine eğitim ayağa girdiği zaman işte tarım politikalarını öğrendik. Burada hani ben avukatım ve bu mevzuatları bu kadar derinlemesine bilmiyordum. Girdikçe hani daha da şaşırdık işte nasıl olur böyle bir şey nasıl geçmiş bu yasa diye. Hani hep haberlerde bir şekilde üstün körü duyduğumuz ama derinlemesine girdiğimizde daha çok şaşırdığımız eğitim çalışmaları oluyor. Kendi kendimize eğitiyoruz. Okuma çalışmalarımız oluyor. İşte ilk başta da bu Gıda Krizi kitabıyla başladık Abdullah Sun'un Onunla birlikte işte ekolojik gıda, işte endüstriyel tarım, GDO'lar işte ne bileyim atalık tohum gibi böyle hani e, kelimeler hayatımıza girdi evet, açıkçası. Ben de tam <gülüyor> onu soracaktım zaten. Bu organik meselesi göründüğünden çok daha önemli bizim uzun yıllar deneyimimizden evet. e, yani en azından ben kendi adıma söyleyebilirim. Organik hı hı. pazarı kurulduğundan beri destekliyor açık hı hı. radyo olarak hı hı. ve bu işin çok içindeydik. E, giderek e, haberlerle de işte bu böcek öldürücülerle, pestisidlerle filan büyük bir krize, toprağın e, krizine girdi. Dolayısıyla organik tarımın tanım e, o klasik tanımın ötesinde önem taşıdığı ortaya çıkıyor. Evet. Bir ikinci konu da ona, bununla çok bağlantılı olarak e, bu et ve süt endüstrisinin e, vegan meselesi yani bu iklim Açısından gezegenin yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğuna dair çok sayıda rapor çıkmaya başladı. Bu konularda ne ne yapıyorsunuz diye soracak. Yani biz şey şöyle söyleyeyim, tabii vegan bir oluşum değiliz biz aslında, hani ama önceki kooperatifleri yani bir endüstriyel tarım ve hayvancılık hakkında bir bir fikrimiz oluştu nihayetinde tabi işte yani mesela ürün seçeneklerimiz bir kopla şey gibi süt ürünleri de içeriyor. Yani, yani daha içermiyor gerçek bir şey de yapmış değiliz ama hani bozulabilir de ürünler üretici, olduğu evet. için şu an seçemiyoruz yani, onları ama ee, ya yani bu ama şunu söylemek istiyorum bu konudaki her bir örgütlenme aslında konunun kendisini gıda hassasiyetinin kendisini ön plana çıkararak ee, bu konunun konuşulabilmesine zemin sağlıyor. Böyle bir katkısı oluyor evet. yani bu evet. durumun yani yani ortak hassasiyetler olsun veya olmasın gıda konusunu çok geçiştirdiğimiz yani hayatımızın en temelinde olan bir meseleyi geçiştirerek hayatımızı sürdürüyoruz. Bu konu çok önemli ve nasıl yani mesela daha önce belki hiç gündeme gelmeyen yani mesela iş cinayetleri olarak gündeme geliyor şeyler e, kamyonlarla tarım işçileri ama bunun bir gıda e, po şey politika olur. tarım tamam. politikasına ilişkin bir sorun da o olarak evet. tarif edilebilmesi ya da diğer taraftan öbürü de gerekecek e, şey. Evet iki sorun var. Vaktimizin de sonuna geliyoruz. Ee, paketler ilk sıfır paket, sıfırıncı paketler o demo paketleri nereden geldi? Bir de Beşiktaşlar sizi nasıl bulabilir? Ha, evet, yani size nasıl ulaşılabilir evet. onu mutlaka söyleyelim. <gülüyor> Son soruyu ben aldım artık. <gülüyor> tamam. Facebook bizim nasıl? Son soru benim. <gülüyor> <İlk> <gülüyor> paketler nereden geldi? Ee, Facebook ha, Paketler e, çeşitli şeylerden geldi. Şimdi ilk pakette bulgur Erzincan'dan, e, salça Balıkesir'den, Karapırçek e, Kadın, kadın Kooperatifinden, e, Zeytinyağımız Sındı'dan. Dacia Sındı Kooperatisim'den. Evet. E... E, nane, kekik ve yabani roka <gülüyor> tohumumuz e, Yozgat'tan geldi. Yozgat'ta yine bir oluşumdan geldi. Maşallah Birleşmiş Milletler'i domatesimiz... evet. çalışıyorsunuz. Yani. Evet. Tabii tabii. Zor zor sordu. <gülüyor> evet. evet. Kuru bir domatesimiz yanda... de çok güzeldi. Kuru domatesimiz de Urfa'dan geldi. Bu arada hani ürünler gelirken de üreticilerle tabii temas halindeyiz, birebir konuşuyoruz. İşte kuru domates için aradığımız, bunları aramızda paylaştık. İşte Mert atıyorum, işte bulgur da konuşsun vesaire. Ürünle ilgili bilgi de alıyor. İşte ben bunu böyle öğretiyorum, bakın şunu şöyle pişirirsiniz çok güzel olur, yabani roka tohumunu çorbası yapın çok güzel olur diye. Hani böyle tatlı da bir iletişimimiz oluyor. Böyle ürünle ilgili, yemek ile ilgili bile çoğu şey öğreniyoruz. Aslında Bu konuda bunların... bir şey daha evet söylemek istiyorum. Yani bu konuda temassızlığın aşılması, evet. yani e, organik ürün bir yandan endüstriyel bir organik sanayisle gelişiyor ama bu temassızlığı aşmaya kıtladı işe yaramıyor bir yandan. Üreticiyle doğrudan temasa geçmenin önemli olduğunu. İşte bahsettiğim şey de oydu. Yani diğer yan aktiviteler sadece paketten evet. çıkıp insanların üreticiden doğrudan bunun nasıl pişireceğini öğrenmesi evet, evet. belki en fazla ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi içinde bulunduğumuz. Tabii, demo evet. paketi dağıttıktan sonra da işte bir mail grubu oluşturmuştuk. E, işimizin dostumuza dağıttığımız için onlardan oluşan. E, onlara böyle ufak mailler atmıştık. İşte bulguru yapmak için şunu şunu yapabilirsiniz. Çünkü aldığımız tarifleri biz de aktarmak evet. istemiştik. Öyle güzel bir iletişim halindeyiz Ayrıca aslında. Ayrıca gıdada güven sorununu da ancak bu temasla belki... Aşılabilir bir şey. Yani evet. hani evet, ilde evet. büyük güçlere, büyük şirketlere, devletlere vesaire değil. Doğrudan üreticiyle temas halinde bir sorun çıkmayacak da değil. Hani bu PR'la örtecek bir gücümüz de yok zaten. Hani bir sorun çıktığında da mesela doğrudan üreticiyle temas halinde bu sorunun çözebilmesi. Ne markette hmm, ne kabzı hmm, mallar hmm, ne de nakli hmm, bu dediğin son derece Ay. önemli kişisel deneyim olarak bir tek şey aktarayım izninizle. O da yani bu organik pazara bunca yıl gidip gel gelirken insan tabi Otomatik olarak e, üreticilerle temas halinde oluyor ve artık neredeyse e, onlar bizim akrabamız gibi oluyor. Çok iyi biliyorsunuz yani büyük bir güven tesis ediliyor, dostluk ve güven ilişkisi. Bu hayati önem taşıyan bir şey yani bu 11-12 yıllık bir deneyime dayanarak söylüyorum bunu yani. Nasıl ulaşabilirler sana? E, Öncelikle sosyal medya hesaplarımızı hızlıca bir söyleyelim. E, evet. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinde varız. Artık özellikle açık toplantımızı yapmadan bir hafta önce bunları aktive ettik. E, Beşiktaş Kooperatif Girişimi olarak her üç mecraya da yazarsanız bizi bulabilirsiniz. Onun dışında da bizle tanışmak istiyorsanız, bizi görmek istiyorsanız pazartesi günleri sadece 1 Ocak hariç e, 7.30'da Puffin Hostel Beşiktaş'ta teras katında oluyoruz. ...herkese açık ve inisiyatif almaya çağırıyoruz... ...çünkü çok ihtiyacımız var. Güzel. Bengi? Süper. Ee, hmm. Ben... ...yok bana söyleyecek bir şey kalmadı. <gülüyor> teşekkür ederiz Bengi o zaman. Büyük <gülüyor> bir, bir keyifle e, telefonun bu ucunda dinledim ve... E, ...çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz de e, teşekkür ederiz. Ve Beşiktaş Gıda kooperi... için de e, teşekkür ederiz. Evet. E, ve herkesi davet ediyoruz... ...beşiktaş'ta girelim ve... Diğer mahallelerinde kendi kooperatifleri kurmasına sayız verir umuruz diyerek e, tekrar teşekkür ederim ben size. Evet, Beşiktaş Gıda Kooperatifi girişiminden Cansu Başkaya ve Mert Tokur'la birlikteydik. Çok teşekkür ederiz, iyi yıllar. Biz teşekkür ederiz, Teşekkürler. İyi i̇yi seneler. Teşekkürler, görüşmek üzere. Evet. Bildiğimiz ekonominin sonu. Afghanistan ve Bengal Fodut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun